Muhterem kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Bu hafta tövbe ile ilgili konuşacağız. yüce Rabbimiz şimdiden bizleri, sizleri muvaffak eylesin. Ejrine, sevabına nail eylesin. Tesirini kalbimizde, kalbinizde halk eylesin. Yüce Rabbimiz cümlemize tövbe eden, munib olan kullardan olmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Tövbe ne demektir? Ne zaman yapılır? İhtiyaç var mıdır? Hükmü nedir? kulun tövbeye ihtiyacı nedir? Bunları konuşacağız inşallah Teala. Değerli kardeşlerim, tövbe bir insan yüce Rabbimizin isteğine mugayir, onun arzusuna ters, emrine ters bir fiil, bir söylem, bir iş bir amel yaptığında bundan pişmanlık duyması manasında yapmış olduğumuz bir istiğfardır. Bir pişmanlıktır. Kişi hata edebilir. Zira Yüce Rabbimiz... Peygamberimiz vasıtasıyla diyor ki eğer siz ey insanlar günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yeryüzünden kaldırır yerinize günah işleyip de tövbe eden bir ümmet var ederdi. Başka bir ümmet var ederdi. insana verilen hürriyet insana verilen cüz'i irade insana verilen hareket serbestiyeti bunların hepsi bir gün olmasa diğerinde hatalı bir adım atmaya insanı yakın bir pozisyona duruma getirmektedir ve insan bir gün olmasa diğerinde bir gün mutlaka ufak da olsa bir hata edebilmektedir. Hatadan münezzeh bir insan yoktur. Hata yapmayan insan asla olmaz. Günah işlemekten masum olan bir insan yoktur. Ancak peygamberler dünyevi meselelerde Herhangi bir hata ettiklerinde veya dini bir meselede bir yanlış yorum yaptıklarında hemen vahiy ile düzeltilirler, uyarılırlar. Bu nazardan baktığımızda peygamberler masumdur. Masum olmalıdır çünkü onların hayatı bizim için örnek bir hayattır. Onların sözleri dinin mahiyetini, kurallarını açıklayan sözlerdir. Bir mümin Allah'ın razı olduğu bir mümin olmak istiyorsa, bir Müslüman olmak istiyorsa kendisine gönderilen peygamberi taklit etmelidir. Ahlakında, işinde, sözünde, amelinde, ziyaretinde adab-ı muaşeretinde, muamelatında, ukubatında, hepsinde, hayatın her alanında Resulü, kendisine gönderilen o elçiyi taklit etmek, onu örnek almak zorundadır. Değerli kardeşlerim, dedik ki, insanlar tövbe etmeye mütemayil, meyilli, eğilimli varlıklardır. tövbe ettim diyen insanın ve pişmanlıkla tövbe eden insanın o günahının affolacağı muhakkaktır. Eğer tövbesinde samimi ise, eğer gerçekten büyük bir pişmanlık içerisinde bu tövbesini yapıyor ise günahının af olması muhakkaktır. Zira Allah Af etmeyi sevmektedir Allah Kulunu bağışlamayı Sevmektedir Kulun Hata yaptıktan sonra Boynunu bükmek suretiyle Allah'ın hata ettim Huzuruna geldim Beni bağışla yarabbi demesi Allah'ın hoşuna gitmektedir Allah'ın sevdiği bir ameldir Bu açıdan baktığımızda Tevbe bir ibadettir aynı zamanda. Tevbe eden insan hem günahlarını affettirir, hem de yapmış olduğu bu duadan, bu yalvarıştan, bu karış'tan, bu pişmanlıktan dolayı, göstermiş olduğu bu erdemlikten dolayı, yapmış olduğu bu itiraftan dolayı sevap da kazanır. Öyleyse insan sürekli şekilde tevbe etmeli, pişman olmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben günde yetmiş kez tövbe ederim diyor. Yani tövbelerini saymış değil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama çokluktan kinaya olarak böyle buyuruyor. Yani ben çok çok tövbe ederim diyor. Yani her adımımda, her işimde tövbe ederim. Acaba hatalı bir şey söyledim mi? hatalı bir adım yaptım mı? Rabbimin hakkı hukuku konusunda herhangi bir eksiklik içerisinde miyim? Rabbime hakkıyla şükredebiliyor muyum? O'na hakkıyla ibadet edebiliyor muyum? O'nu hakkıyla sevebiliyor muyum? Ona hakkıyla saygıda bulunabiliyor muyum? Yoksa bir kul olarak eksiklerim var mı? Acaba şu yaptığım işi eksik mi yaptım? Şöyle yapsam daha iyi olabilir miydi? Acaba bu yapmış olduğum iş Allah'ın indinde makbul oldu mu? Allah bu işten dolayı beni tebrik ed eder mi, ediyor mu gibi endişelerden dolayı bunların hepsi bir eksiklik olarak görüldüğünden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima sürekli olarak tövbe eden bir insandı. Bu yönüyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Biz ümmetine Örnek teşkil ediyor Ve Biz onun ümmeti olarak Onu örnek almalıyız Değerli kardeşlerim Ve Dilimizin Gönlümüzün Kalbimizin Beyin dağarcığımızın Pişmanlığa Tevbeye ayarlı olması lazım. Ayarlı olması lazım. Yani her an eksiğimizin olduğunu, hatamızın olduğunu bir Müslüman ile yüz yüze geldiğimizde bile onu in, bakışlarımızla incitmiş olabileceğimiz şüphesiyle hemen tövbeye başvurmamız lazım. Bunu bilmemiz lazım. Tövbeye her saniye ihtiyaç var. İnsan günaha her saniye düşme ihtimali olduğu gibi tevbeye pişmanlığa her saniye ihtiyacı var. İnsan bakınız doğru bir iş yapsa bile bir ibadet yapsa bile tevbe etmelidir. İbadetten tevbe edilir mi? Hayır. Bu ibadeti belki eksik yaptın olması gereken gibi yapmadın. Yarabbi, ya Rabbi burada benden kaynaklanan bir kusur var beni affet Ya Rabbi diye bunu yapıyoruz. O yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farz namazların akabinde estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diye tövbe etmiştir. Farz namazın akabinde sağa sola selam verdikten sonra estağfurullah diye tövbe etmiştir. Bunun sebebi nedir? Bu namaz içerisinde ola ki bir eksiklik olur. Ola ki bir ihlasta herhangi bir Kemaliyette herhangi bir eksiklik olabilir gibi bir düşünceyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tövbe ederdi, istiğfar ederdi ve sahabesine de istiğfarı, tövbeyi daima tavsiye ederdi değerli kardeşlerim. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine en çok tavsiye ettiği emrettiği, yapılmasının düzumlu gördüğü şey, tövbe ve istiğfardır değerli kardeşlerim. Hayatımızda eksik olmaması gereken, asla unutmamamız gereken, önemli bir ibadettir. Tövbe ve istiğfar değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz, Kur'an'da şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Ve tuğbu ilallahi cebi'an eyyuhel mu'minûn لَعَنْ لَكُمْ Ey müminler hepiniz topluca Allah'a dönün Allah'a tövbe edin pişmanlığınızı arz edin belki bu pişmanlığınızdan dolayı Allah sizi bağışlar da sizde kurtuluşa erenlerden olursunuz kurtuluşa erersiniz Demek ki kurtuluş felaha ermenin kapısı tövbeden geçmektedir, pişmanlıktan geçmektedir değerli kardeşler. Yine Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Omlam yutub, fa ulaikihumul zalimun, hata işleyip tövbe etmeyen." Hayatında gününde, gecesinde çeşitli günahlar işlemek suretiyle hayatına devam ettiği halde bundan pişmanlık duymayıp tövbe etmeyen insanlar işte gerçek zalimler onlardır diyor Allahu Teala. Bunlar kimin zalimleridir? Bunlar kendi nefislerinin zalimleridirler. Çünkü tövbe etmemek ile kendi nefislerini azaba düçar olabilecek bir yola sokmuşlardır. Tevbe etmemek ile kendilerini azap ile karşı karşıya bırakmış olmaktadırlar. Tevbe etmemek ile günahlarının silinmesine vesile olmamaktadırlar. İşte bu yüzden dolayı birçok günah ile dağlar gibi günah ile Rabbin huzuruna Gideceklerinden dolayı ve orada yıllarca günah ile karşı karşıya kalacaklarından dolayı o insanlar azaba düşecekler. İşte bu şekilde kendi nefislerine en büyük zulmü yapmış olacaklardır. O yüzden nefislerine zulmetmeyenler, zulmetmek istemeyenler tövbe kapısını çalmalıdırlar. Daima tövbe kapısını çalmalıdırlar değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. İnsan dedik ya başta sohbetin başında. Hata etmeye meillidir. İnsana verilen cüzi iradeyle insan yanlış adım atabilir. Bu mümkündür. Bu hatta doğaldır. Doğal olmayan şey kendisine o hata beyan edildiğinde o insanın Aymazlık içerisinde olmasıdır İşte bu doğal olmayan bir şeydir Tabi olmayan bir şeydir İnsan Kendisine hatası hatırlatıldığında Ha ben hata mı ettim Demek benim bu yaptığım iş Yanlıştır Allah bundan razı değildir Ben nasıl oldu da bu işi yaptım Rabbim sen beni affet diye pişmanlık arz etmelidir Bu doğaldır Kulluğun gereğidir Bunu yapmayan insan tembel insandır nefsini düşünmeyen insandır nefsine karşı zulmeden insandır o yüzden değerli müminler tevbe etmemiz lazım tevbe etmemek büyük bir şımarıklıktır pişman olmamak büyük bir aymazlıktır günah işleyip işleyip o günahtan pişmanlık duymayan insanın imanı var mıdır yok mudur varsa bile o iman ona ne kadar faydalı olacaktır? Nasıl olur da bir insan büyük günahlar işler, küçük günahlar işler de ardından pişmanlık duymaz? Nasıl olur da bir Müslüman o yapmış olduğu fiil ile Allah'ı gücendirdiğini bildiği halde Allah'tan özür dilemez. Ya Rabbi senin emrinin dışında bir iş yaptım, seni gücendirdim bana kızmış olmalısın. Ya Rabbi seni kızdırmaktan yine sana sığınırım. Senin azabından yine sana sığınırım. Ya Rabbi diyerek pişmanlık arz etmez. Bu ne büyük aymazlıktır. Bu ne büyük düşüncesizliktir. Bu ne büyük zulümdür. Bu ne büyük bir kayboluştur. Tevbe imanın göstergesidir. Tevbe istifa, pişmanlık, günahları terk etme. Arzusu imanın göstergesidir Eğer kişide Böyle bir arzu yok ise Ar damarı çatladıysa Yapmış olduğu Günahları gerile gerile Kasıla kasıla anlatıyor ise Haşa O kişinin imanı çok Zayıftır Sallantıdadır şüphe doludur Ona iman da denmez Nasıl olur da bir insan yapmış olduğu hatayı gerile gerile, kasıla kasıla övüne övüne anlatır, süslüye süslüye anlatır. Ya bir insan hata yapar o hatasından pişmanlık duyar kimseye de söylemez. Evet o insan affedilir, Allah onu bağışlar tövbe ederse Ama bir insan da ayan beyan herkesin gözü önünde günah işleyip durur da o günahını da reklam ederse ben bunu şöyle yaptım şu zamanda şöyle bir zina ettim şu zamanda şöyle bir haram yedim şu zamanda şöyle bir adamı kandırdım şu zamanda şöyle bir faiz yedim valla yaptım ettim kandırdım ben zeki adamın gibi bir düşünceye düşerse Allah korusun Allah korusun. O gitmiştir o. Onun imanı çok zayıftı. Tövbe etmesi lazım ve bu haline oturup da ağlaması lazım. Allah cümlemize hakiki, samimi e, tövbe etmeyi nasip eylesin değerli kardeşlerim. Değerli müminler, Tahrim suresi 8. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor ya Eeyhalledineu Tubu ilallahi tövbeten nasıla Ey iman edenler Allah'a samimi bir tövbe ile tövbe edin Allah'a gerçek bir tövbe ile tövbe edin pişmanlık ile tövbe edin o günaha bir daha dönmeme niyeti arzusu Azmi ile tövbe edin. asa, Rabbukum ey ankum seyyiatikum Umulur ki siz böyle bir pişmanlık arz ederseniz böyle bir samimi tövbe ederseniz o günahı bir daha işlememe arzusu, niyeti azmi ile Allah'a yönelir ve pişmanlık arz ederseniz Umulur ki Allah o günahlarınızı affeder. Umulur ki Allah tövbenizi kabul eder. وَيُدُوْخِ الْكُمْ كَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَا Bu tövbenizden dolayı içlerinde, alt taraflarında, atlarında ırmaklar akan, nehirler akan cennetlere sizi sokar. Bu tövbenizin sayesinde yüme la yuhzillahu'n-nebi ve'l-lezina amenu ma'ah O gün ki Allah nebisini mahcup etmez onu başı bükük bırakmaz onun yanında müminleri de başı bükük bırakmaz hangi gün değerli müminler mahşer günü insanların Allah'ın affına merhametine çokça ihtiyaç duyacakları o sıkıntılı o günde Allah Resulü'nü ve ona iman eden müminleri boynu bükük bırakmaz dünyada yapmış oldukları amellerden dolayı yapmış oldukları pişmanlıktan dolayı, tövbeden dolayı o gün o insan bütün insanların affedilmek için gayret sarf ettiği tek bağışlanma kapısının, tek kurtuluş kapısının af kapısı, merhamet kapısı, tövbe kapısı olduğu o günde umulur ki Allah sizleri boynu bükük bırakmaz. İşte o yüzden dünyada iken hazırlıklı olmak lazım. O yüzden dünyada iken tövbe istiğfar yapmak lazım. Günahlardan pişmanlık duymak lazım. Nurhum yes'a beyni eydiyhim Allah'ın nuru hazin, korku dolu bir bekleyiş içerisinde olan mahşeri kalabalık içerisinde Allah'ın nuru onları aydınlatır. Onların arasında sızıp gider. Ve bi eymanihim onların sağ taraflarından gelir. Yekulûne Rabbena etmimlene nurana derler ki Rabbimiz Rabbimiz bugün de nurumuzu tamamla nurumuzu tamamla o karanlıkta o müminler Allah'ın onların ruh, nurunu tamamlamasını istiyorlar. Rabbimiz nurumuzu tamamla. Yani ne demek? Rabbimiz bize verecek olduğun cennet nimetini burada ver. Rabbimiz Bizi azat edecek olduğun cehennem azabından işte burada azat et. Rabbimiz bizi bağışla. Rabbimiz sonsuz mükafatla mükafatlanacak olduğumuz, sonsuz bir ömür ile yaşayacak olduğumuz cennet nimetlerine bizi kavuştur diye müminler duada, niyazda bulunacaklar. İnneke ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin, her şey yaparsın, istediğin her şey yapmaya muhtedir olansın diye müminler Rablerine yalvarırlar değerli kardeşlerim. Sahabelerden biri diyor ki: İnne Kum, letâlemû letâlm letâmlûne, âmalen, hia adâqu fi âinikum min Sahabe kendisinden sonra gelen Tabi'inlere şöyle diyor. Siz öyle ameller yapıyorsunuz ki gözünüzde bu ameller kıldan incedir. Kıl kadar hükmü yoktur. Basittir, basittir, basittir. Öyle zannediyorsunuz. Kuna ne'udduha ala ahdi min minel mubikar Halbuki sizin kıldan ince görmüş olduğunuz Saçkılı gibi basit görmüş olduğunuz o günahları Allah'ın Resulü'nün aramızda olduğu o günlerde biz helak edici günahlar olarak görürdük. Siz helak edici günahları bile basite alıyorsunuz diyor. Bakınız bunlar tabi'inlere söylenen sözler. Tabi yani sahabeden sonra gelen ümmet. Demek ki o günden bugüne imani sahada sürekli bir şekilde azalma olmuştur. O günden bugüne günah bataklığına insanlar biraz daha fazla düşmüşlerdir. Bugün öyle bir vaziyetteyiz ki insanı helak edici olduğu günahları işleyenler bile helak olacaklarını düşünmüyorlar. Sihir, helak edici günahtır. Zina, helak edici günahtır. Faiz yemek, helak edici günahtır. Yalancı şahitlik, helak edici günahtı, günahtır. Yetimin malını yemek, helak edici günahtır. Allah'a şirk koşmak başta, en büyük helak edici günahtır. Ana babaya iyilik etmemek, ana babanın hakkını vermemek, ana babanın ihtiyacını gidermemek, ana babanın rızalı, rızasını almamak, ana babayı hoşnut etmemek, bu da helak edici günahtır ki bugün maalesef insanlarımızın birçoğu gençlerimiz, gelinlerimiz, kızlarımız bu konuda çok eksiği olan insanlardır. Büyüklerinin, annelerinin, babalarının kadrini bilmez oldular. Bu Allah öf bile demeyin dediği anne baba bugün en tabi ihtiyaçları dahi karşılanmıyor Bir tarafa bırakılıyor Açsız bırakılıyor Ben sana bakamam ne yaparsan yap İhtiyar diyor Allah'a haşa bunlar çok büyük günahlardır Böyle diyen insanlar var ise Gençlerden özellikle Tövbe etsinler Kendilerine zulmetmesinler Aha bu günahtan dolayı Helak olurlar cehennemlik olurlar Bir daha cehennemden çıkmazlar Allah kendi hakkından sonra anne baba hakkını sayıyor değerli kardeşlerim kendi hakkı nedir Allah'ın Allah'ın hakkı nedir kullar üzerinde Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır ve sadece ibadeti ona yapmalarıdır yardım dilemeyi Yal, yalvarışı, yakarışı, kurtuluşu, felahı sadece Allah'tan beklemeleridir. İşte bu Allah'ın hakkıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Kulların Allah üzerindeki hakkı eğer kullar Allah'a ortak koşmaz ise eğer Allah'tan gayrısına ibadet etmezler ise eğer Allah'tan gayrısına yalvarıp yakarmazlar ise, o takdirde Allah'ın onlara azap etmemesi, kulların Allah üzerindeki bir hakkıdır. Azap edilmemek, azap görmemek, yani mükafat görmek, azabın tersi mükafattır. Cennettir. Yani cehennemden azat olmak, cennete namzet olmak bu da kulların hakkıdır Aslında sorarsanız kullar Allah tarafından yaratılan varlıklardır dolayısıyla Allah üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler çünkü onların varlığı yaşamları yemeleri, içmeleri, her şeyleri Allah'a bağlıdır, Allah'tan gelmektedir bir hak iddia edemezler. Ama Allahu Teala Peygamberi vasıtasıyla kullarına olan saygısından dolayı diyor ki, eğer siz sözünüzde dur durursanız ben de sözümde dururum. Eğer siz sadece bana itaat eder, sadece bana ibadet eder, sadece duayı bana has kılarsanız, sadece bana yalvarıp yakarsanız, yakarırsanız, Rab olarak sadece beni bilirseniz, bana şükrederseniz, bana ortak koşmazsanız o takdirde sizin de bende bir hakkınız var, ben de sizi size kötü gün gösterme, size azap etme, sizi mükafatlandırırım. Bu da sizin benim üzerimdeki hakkınız olsun diyor Resulü aracılığıyla. Allahu Teala bunu bize bildiriyor değerli kardeşlerim. Evet İbn-i Mesud Allah'ımdan razı olsun şöyle buyuruyor. اِنَّ الْمُؤْمِنَةِ يَرَى ذُنُوبَهُ وَكَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلْ يَخَافُ اَيَّقَعَ عَلَيْهِ Mümin bir kişi günahlarını öyle bir algılar ki sanki bir dağ vardır üzerine göçmek üzeredir ve o dağın altında kalıp ezilecektir mümin günahını böyle görür Üzerine yıkılacak bir dağ bir büyük kaya parçası onu mahvedecek perişan edecek bir kaya parçası bir dağ olarak görür. Mümin böyledir. Mümin günahıyla övünmez. Mümin günah işlediğinde pişmanlık duymamak gibi bir duruma düşmez. Mümin günah işlediğinde sanki bir dağın altındadır ve dağ üzerine yıkılacaktır ve o bu büyük bir endişeyi o büyük endişeyi Orada hissetmektedir. İşte mümin böyledir. Günahlarını böyle görür. Bu annel fecra yera dunube ke dubabin marra ala anfe, fakal behiha keda, fathbahu anhe, fajir bir insana gelince, o günahlarını önünden geçen Burnunun yanından, gözünün önünden geçen bir sineğe benzetir. Onu bir sinek gibi zanneder. Eliyle şöyle yapar da sineği kaçırır. Sinek kadar kıymeti yoktur facirin gözünde günahın ağırlığı. O yüzden facir bol bol günah işler. Onun için sinekler boldur. Sorun değil. Şöyle günah işlediğinde şöyle yapar ve sinek uçar gider sanki zanneder ki ben de günahtan kurtuldum. Değerli kardeşlerim, günahtan kurtulmak bu kadar basit değildir. Ama facir insanlar böyle bir yanlış algıya, düşünceye sahiptirler. Günahtan kurtulmak değerli kardeşlerim, bazılarımızın yanlış anladığı gibi, tövbe yarabbi, tövbe yarabbi, affet yarabbi demek değildi Öyle kolay değil. Şartı vardır tövbenin, şartı. İlk şartı nedir? O günahı terk edeceksin. O günaha bir daha dönmemeye az edeceksin? Terk ve dönmemeye azım. İkincisi nedir? Pişmanlık duymak. Pişmanlık duyacaksın. Pişmanlık duyacaksın. O günahtan utanç duyacaksın. Pişmanlık arz edeceksin. Bir daha o günaha dönmemeye, Allah'a söz vereceksin. İşte tevbe budur. Ve bu kalpten yapılır. içten, yürekten yapılır. Bazıları zanneder ki tevbe derim olur biter. Bu öyle tevbe kelimesi tılsımlı bir kelime değil ki günahları böyle. Silip atsın. Yürekten, kalpten yapacaksın. Şartına uyacaksın. Samimi olacaksın. Değerli kardeşlerim. Allah bizim kalplerimize bakıyor. dilimizin Bu dil her şeyi söyler her şeyi söyler bu dil yürek sağlam olma, olmayınca bu dilin söylediğinin manası yok yürek sağlam olacak samimi olacak Allah'a hakkıyla yönelecek o insan aksi takdirde tövbesi şartı tövbesinin şartı yerine gelmiş değildir tövbesi yerini bulmaz sadece dil ile yapılan tövbeler tövbe sayılmaz evet değerli kardeşlerim Allah celle celaluhu Rabbimiz şöyle buyuruyor Cemaat-i Müslümin Safları sıkıştıralım Ayakta kalan kardeşlerimiz var Mümkün mertebe Saflarımızı sık tutalım Saf tutalım, boşlukları Boşları kapatalım ki O kardeşlerimiz de Kendilerine yer bulsunlar Yüce Rabbimiz diyor ki Buyuruyor ki Ey Resulüm Nebbi'i ibadî Enni enel gafurur rahim Ey Resulüm Kullarıma haber ver Günahları Bağışlayan Ve merhametli olan Yegane Tek varlık Tek ilah Allah'tır Kullarıma haber ver Allah bağışlamayı sever Kullarıma Haber ver. O yegane bağışlanma dilenmesi gereken makamdır. Onun dışında eğer hata ile kulların başkalarından bağışlanma dilerseler şirke düşmüş olurlar, hata etmiş olurlar, muratlarına isteklerine kavuşamazlar. Yanlış yapmışlardır, boş bir iş yapmışlardır, hata etmişlerdir. Rahim olan Gafur olan, çokça merhamet duyan, çokça bağışlamayı seven, bağışlayan ve bağışlamayı kendine bir izzet ve şeref addeden merhametli olan yegane varlık ilah Allahu Teala'dır. Bunun dışında bunun dışında yoktur. O yüzden müminler tövbe ederken de, istiğfar ederken de bu konuya Dikkat etmeleri lazım değerli kardeşlerim. Yine bu ayetin devamında yine onlara haber ver ey Resulüm benim azabım elem verici bir azaptır aynı zamanda. Azabım çok elem vericidir, çetindir. Yani tevbe etmeyenler, pişmanlık arz etmeyenler, günahlarından dönmeyenler için azap vardır ve bu azap çok çetindir bu azabı da yegane verecek olan makam yine Allah-u Teala'dır. İman bunu gerektirir. Tevbe edilecek yegane makam Allah-u Teala'nın makamıdır. Yine azap edecek yegane makam Allah-u Teala'nın makamıdır değerli kardeşlerim. Tevbenin tamamlayıcı unsurları var. Bunlar pişmanlık duymak ve bu pişmanlığı bir defa değil, sürekli yapmak. Bir insan bir günah işlediyse bir defa pişman olması yeterli mi? Hayır. Ölene kadar o günahtan pişmanlık duyacak. Ölene kadar. Ve ölene kadar diyecek ki, acaba benim tevbem bu günah ile ilgili olan pişmanlığım, tevbem kabul edildi mi? Edilmedi mi? Bunun endişesini yaşayacak. Hazreti Ömer, Biliyorsunuz cahiliyet döneminde hata etmişti. Birincisi putlara takmak. ikincisi kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi. Cahiliye döneminde Hz. Ömer bu kız çocuğunu toprağa gömdüğünü hatırladığında hüngür hüngür ağlardı ve bunu daima yapardı. Ne zaman hatırlasa ağlardı. Ve güldüğü bir an vardı. O da helvadan put yapıp da o putu, puta tapmaları, ardından acıkınca o putu yemeleri. Buna da gülüyordu. Bunu hatırlayınca gülüyor, ne kadar deliymişiz diyor. Diğerinde de ağlıyordu, nasıl bu günah yapmışız diye. Değerli kardeşlerim, tabii ki sohbetimiz bitmedi, konumuz bitmedi ama inşallah ileriki haftalarda bu konuyla ilgili tekrar aranızda oluruz. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Görevlerimiz var, memurlarımız var, amirimiz var. Herkesin işi var, gücü var. O yüzden vaktinizi almıyorum değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz cümlemizi tövbekar kullarından eylesin. Yüce Rabbimiz cümlemizi affeylesin. Yüce Rabbimiz cümlemizi cehennem azabından azat eylesin. Cennetine layık olan kullarından eylesin. Borçlarımıza eda, hastalarımıza şifa nasip eylesin. bu ahir davana en elhamdülillahi rabbil 'alamin. ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة